Ramazan-ı Şerif'in içerisinde 3-5 gün peş peşe veya ard arda veya aralıklarla tutmuş olduğu orucu bozmuş vatandaş. Akabinde devam etmiş ve Ramazan-ı Şerif'i bitirmiş. Bu bozduğum oruçların her biri için ayrı bir 61 gün mü tutmam gerekir yoksa hepsi için bir tane mi tutmam gerekir? Şimdi öncelikle sorusuna cevap verelim. E, şayet bir kimse bir e, bir kefareti tutmuş ise hı hı. ve arkasından e, bu tutmadığı günler sayısınca da kaza yapmışsa mesela diyelim ki kişi e, kasıtlı olarak beş defa Ramazan'da orucu bozmuş. Evet. Bu kimseye haddi zatında e, bir tane keffaret, e, beş tane kaza e, tutması gerekir. Yani 65 gün oluyor hocam. Yani o zaman 65 gün oluyor. Ama diyelim ki kişi bir tane kefareti tutmuş. Efendim arkasından e, diyelim ki diğer Ramazan gelmiş mesela onları diyelim ki yerine getirmemiş. Hı hı. E, bu arada bir tane tutmuş. Öbür Ramazan'da kalkmış bir tane daha kasıtlı yapmış. E, biri öncekini tuttuğu için bu yeniden tutması gerekir. Evet. Yani burada inceleğe dikkat etmek lazım. Birden fazla orucunu kasti olarak bozup kefaret artı kaza olarak yerine getirmişse her biri için 60 gün tutması, 2 ay tutması gerekmiyor. Ama diyelim birini bozmuş bu sene kefareti de Tutmuş arada ondan sonraki senede de tekrar bozarsa o zaman tekrar kefaret ödemesi evet. gerekir. Yani aynı sene içerisinde evet. bozulan oruçlar için bir tanesi yeterli. Evet. Farklı senelerde bozulanlar evet. için evet. ayrı ayrı tutulacak. Evet.